İyi akşamlar. Müzik 2'ye ayrılır. Ben Güray Uzkay. Bence o Bonamazsa. Bir kere daha 94.9 Açık Radyo'da sizlere sadece iyi müzik çalmak üzere karşınızdayız. Bugün Müzik 2'ye ayrılırın 65 sıra numaralı programını dinliyorsunuz. Ee, ve konumuz sessizlik. Güzel. Ee, tatsız bir gündü genel olarak. Evet. Zaten tatsız bir haftaydı. Bugün de üzerine tatsız bir gündü. Ee, sabahtan beri bir yandan radyo dinleyip bir yandan internetten sürekli bir şeyler takip ediyorum. Bir sürü insan bir sürü güzel şey söyledi. O açıdan belki azıcık mutlu olabiliriz. Bu sessizlik ve bir sürü şey söyleme ve artık söyleyecek bir şey kalmaması üzerine e, bir parça müzikle açmak gibi e, bir gerilla planı yaptım. Buyurun. Ayrıca programımızın Bir rekorunu daha kıracağız Bugün ee, Sessizlikle ilgili bir şey söylemek istiyorum ee, Çoğu insanın e, Sandığı gibi Sessizlik e, Bir kabulleniş Değildir Sessizlik bazen Yaklaşan fırtınanın Habercisidir Eğer bugünle ilgili bir şey söylemem Gerekiyorsa ki gerektiğini düşünüyorum bunu söylemek istedim teşekkür ederiz ee, kıracağımız rekor şu şimdiye kadar müzik iki ayrılır da yer verdiğimiz en eski eser şimdi çalacağımız şey 1829 yıllardan Yakup ee, Ludwig Felix Mendelssohn i̇şte Ondan biraz sonra da ben doğuyorum işte <gülüyor> evet Tamam yaşlısın o kadar da diyeceğim. Mendel ee, ve soğan da. yani Mendel Sans değil mi onlar? Mendel ve oğulları. Mendel ve oğulları. Kasaptı bunlar. <gülüyor> Sonra işte müziğe merak salıyor Felix büyük olan ee, ve de 1829'dan başlayarak birkaç yıl üst üste e, bir takım parçalar yazıyor. İsimlerine de diyor ki e, lider o Nemorde. Ee, Şu yani, anda bir mail geldi telefon ama ee, sizin sesiniz niye böyle? E, acayip çıkıyor Tanju Bey diye. E, şu an e, deney yapıyorum e, stüdyoda. E, şu anda ben suyun altından konuşuyorum. E, program boyunca suyun altında durup nefesimi tutarak konuşmayı deneyeceğim. Bakalım başarılı olacak mıyım? Eğer olamazsam e, bir dahaki ederim. programı Güral Bey tek başına yapacak demektir. Peki. Ee, Lider O'Nevorte ee, sizin Almancanız benimkinden bir tık daha iyi. Evet. Sözsüz şarkılar diye çevirirsem herhalde yanlış olmaz değil mi? Doğru olduğu kadar yanlış da olur. Lider One Vorte, söz söylemeyen lider anlamına gelir. <gülüyor> o da güzelmiş. 19B Taksim 1 isimli ilk sözsüz şarkısını dinleyeceğiz. Felix Mendelssohn'un biraz da söylenecek her şey söylendi diye düşündüğümüz için. Başlayalım bakalım. Felix Mendelsundan, e, lider ona Worth'e ismini sözsüz şarkılarından birincisini dinledik ve bugünkü programımıza bayağı sakin bir başlangıç yapmış olduk e, ve müzik iki ayrılır düsturuna gayet uygun bir şekilde spektrumun öbür ucuna <gülüyor> atlamaya hazır bir vaziyette mikrofon başındayız. Evet, çok hip hop seven bir kişiliğim yoktur ama e, bu parça beni e, yıllardır mesletmek dedi. Ve bu parçanın ne olduğunu da bilmiyordum aslında. Birkaç haftadır bana anlatmaya çalış. Ya hani böyle repli, hani böyle bir filmde var diye. Evet. Ve bu kadar ipucuyla bulmamı çalışarak. Sonra e, internetten araştırdım. E, gerçekten e, üç dakikada bulunabildiğini görünce de bunca zamandır niye bulmadığıma e, şaşırdım. Aramaya inanmak lazım. Ama bulduğum iyi oldu The Fast and the Furious Tokyo Drift Original Soundtrack nasıl hepsini hızlı hızlı söyledim iyi oldu değil mi? çok çok güzeldi. Ee, saçma sapan bir filmin saçma sapan soundtrackı içerisinde nefis bir şarkı <gülüyor> nefis bir şarkı DJ Shadow ve Mos Def birlikte yapmışlar bu Mos Def çok enteresan adam Kendisine çok acayip bir sempati duyuyorum. Şimdiye kadar e, televizyonda bazı canlı performanslarını gördüm, bazı kliplerini gördüm. E, işte bir filmini seyrettim. E, dünyanın en utangaç, sıkılgan adamı izlenimini yaratıyor bende. Nedense? Fakat e, şarkı söylerken öyle değil. Yırtık bir tip <gülüyor> aslında bayağı. E, Six Days the Remix isimli bir parça dinleyeceğiz. Parçadan önce de dinleyicilerimize diyelim ki eğer bize herhangi bir konuda yazmak isterseniz bunu müzikikiye ayrılır at gmail.com adresini kullanarak yapın ki o yazdıklarınızı okuyabilelim. Şimdi The Fast and the Furious Tokyo Drift filminin soundtrackinden DJ Shadow ve Mos dinliyoruz. Six Days. Buyurunuz. Buyurunuz. I a be a riot. I don't read the newspapers because they all have ugly prints. Give me out. Station generation separation situation dissipation. Shot another shot, another shot. The tendons will crush pop. The heart is cold, the gun is hot. Shot. I'm not sure if they done or not. I'm not sure if they want to stop. The gun is cold, the blood is hot. Shot. Shot shot shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, The hearts are weak, the guns are not. DJ Shadow ve Mostef'den dinledik. Six Days The Remix. Güzelmiş. Nefis. Peki hala. Şimdi sessizlik konulu programımıza enteresan bir şahsiyetle devam ediyoruz. Wax Taylor. Tanımım. Tanıştırayım. Wax Taylor, Jean-Christophe Lesso isimli Ha tabii <gülüyor> ya <gülüyor> e, Fransız e, hip hop prodüktörünün e, takma adı daha doğrusu bir projesi e, kendisi hakkında araştırmayı ben de bu program için yaptım e, daha önce sadece uzaktan biraz dinlemişliğim var bazı şarkılarında severek dinlemişliğim var e, 1975 doğumluymuş bir defa beklediğimden Genç çıktı e, 90'larda ilk önce Bir radyo programı Yapıyor Fransa'da Sonra bir Fransız rap e, Grubu kuruyor e, La Formule Diye Sonra da 98'de Kendi plak şirketini Kuruyor diye. Lab Laboratories mu Yazıyor kendisi e, Olabilir çünkü laboratuvar değil plak şirketinin adı. Lab oratuvar. Öyle. Bir de pisuar var vardır. O da var. Öyle bir plak şirketi kurmamış ama. Neyse. Sonra efendim. 2000'lerde. Wax Taylor ismiyle. Akvaryumculuğa atılıyor. Akvaryumculuğa atılıyor. Vokalde özellikle Charlotte Saberi'nin katkılarıyla çok acayip kayıtlar yapıyorlar. 2004'te ilk EP'leri çıkıyor. Sonra da 2005'te ilk albümü yayınlıyorlar. Tales of the Forgotten Melodies diye unutulan melodilerin öyküleri. Şimdi hangi şarkıyı çalacağımızı duyunca bütün bu unutulan melodiler şeyi daha yerine oturacak. Çünkü... Ben hemen parçanın ismiyle ilgili ipuçlarını vereyim. Ee, biz e, alet e, daha çok e, ev işlerinde bazen de dışarıda işte tahta falan çivi bu gibi işlerde kullanılan aletlerin ilk akla geleni niye diyeceksiniz? Çünkü kendisine e, aletler arasında bir klasman yapılmış A klasmanı verilmiş keser A. Keser A Gerçekten korkunç <gülüyor> Deminden benim şuna bir cevap vereyim diye bekliyorum ama Zihnim bomboş şu anda Peki Wax Taylor'ın Tales of the Forgotten Melodies albümünden Keser A isimli şarkıyı dinleyeceğiz şimdi A record of the delightful piece they're going to play this evening Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen. Four is here. my hand all i have to find is the lock the lock the lock the lock now listen to me all of you Rex Taylor'dan KSRA dinledik. Vallahi nefis şarkıymış. Çok güzel çalınmış gerçekten. Bu yani. eskiden Doris Day söylerdi değil mi? Evet. Ee, Bunu... Amerika'da artık bu parça e, Doris günleri, e, Doris gününde kutlanıyor Doris Day. Hmm. Independence Day gibi. Hangi gün o? Doris Day mi? Evet. Hangi ayda? 36 Temmuz. 36 Temmuz. Peki. Şimdi sırada daha önce bir kez daha yer verdiğimiz bir Türk grubu var. Evet. Türk rakının e, gelişiminde bence köşe taşlarından biri olan bir gruptur. Müheng. Öyle de bir taş var ya önemli yerlere konu. Evet. E, Boğa Burcu'nun en e, şans getiren Taşı olduğu söyleniyor. Miheng Taşı. Miheng Taşı. Evet. Frambuaz zenginindedir. Neyse biz gruba dönelim. Gruba dönelim. Ee, Hardal grubu işte 70'lerde ortaya çıktı. Kısa sürede kayboldu. Ama çıktığı zamanlarda televizyona çıktılar. E, ki o zamanlar için bir rock grubunun televizyona çıkıp e, çalması çok e, adetten değildi. Evet. Daha sonra adetten oldu. 1982'de kaydettikleri Nereden Nereye isimli albüm. Geçen sefer de bu albümden bir şarkı çalmıştık. Zaten, zaten iki albümleri var. Evet. Ben bir cümle içerisinde 32 kere nereden nereye diyerek bir radyoculuk suçu işlemiştim. Ee, şimdi bu albümün kendimle özdeşleştiği bu şarkının kendimle özdeşleştirdiğim. Birçok yan, yanı var. Ee, bir ismi. Nereden nereye? <gülüyor> Çünkü e, e, son zamanlarda e, kendi hayatımda e, nereden nereye diye düşünüp gururlandığım çok şey var. E, ayrıca e, benim gözlerime de e, bazı insanlar maviler, bazı bazı insanlar yeşilder. Ee, ama parça göz zenginin önemli olmadığını, mühim olanın Rus güzelliği olduğunu anlatıyor. Bir gün mavi, bir gün yeşil isimli parçadan bahsediyoruz. Güzide eserden bahsediyor evet. Çalalım Güzide mı duran. Bunu? Çalalım ben de. Çalalım. Çalalım. Üstüne yeminlere Sen gülerken Gözleri giren. Ben bir gün mavi Bir gün yeşili Severken Terk etme olur Yalnızlığa Nasıl dayanırım bu ayrı sürükleyip reklein yalara bırakma birden seviyor. Ardal dinledik 1982 senesinden Bir gün mavi bir gün yeşil Çok güzel şarkı Evet Çok da iyi düzenlenmiş Evet Ne kadar netsiniz Bazen öyle Bazen de çok anlaşılmazımdır Bir gün mavi bir gün yeşil evet. evet Üçüncü kez evet demiş bulunuyorum Üçüncü kez evet demiş bulunuyorum derken Dördüncü kez diyerek ve onu söylerken de beşinci kez evet dedim. Bu da altı. Saymaya devam edecek miyiz? <gülüyor> e isterseniz ederim. Ben. Etmeyelim. Saygı duyan bir insanım çünkü. Vay. Sayarım. Pek. Şimdi sırada ünlü bir gitarist var. Ee, bu adamı getirip de radyo'nun playlistine koyacağımızı tahmin etmezdim açıkçası. Ben de etmezdim. Ben de, yani bir dönem çok yoğun dinlememe rağmen böyle bir şey yapacağımı tahmin etmiyordum ama bu şarkı bugünün temasına çok uygun gibi geldi bana sessizlik meselesine. Şöyle ki, Joe Satrian'dan bahsediyoruz. Joe Satrian'ı işte 80'lerde müzik hayatına, daha doğrusu 70'lerin sonunda müzik hayatına başlayan Jim Hendrix'in ölmesiyle ve de ...müthiş bir tekniğe sahip gitarist olmayı o günden kafasına koyan azimli bir arkadaş. Bu gitar cambazı dünyasında yine herkesten ayrıldığı bir yer var bence. Ona, Çok evet, şey yapabilip her şarkıda illa hepsini yapmayan. Benim benim hoşuma giden tarafı da aslında yani yaptığı her şeyi... Bir zamanlar e, bluza e, çok e, çalışmış, Aynen emek vermiş öyle. olduğunu belli ederek yapması. Aynen öyle. Benim, yani Seyrettiğim, dinlediğim, okuduğum birkaç röportajında da şey açık açık söylüyor. Müziğin temelinin bluz olduğunu açık açık söylüyor. Belki diyor net, teknik olarak değil ama altyapı olarak yaptığım her şeyi dönüp dolaşıp bluza dayandırabiliriz diyor. E, Joe Satriani ile ilgili en üzüldüğüm şey... E, canlı müzik hayatının her türlü gitar cambazlığını ve hokkabazlığını e, her saniye görmek isteyen bir e, seyirci kitlesine sunmak zorunda oluşu. Yani şöyle sakin sakin bir konser vermesi söz konusu değil. Evet. İlla notalar havalarda uçuşacak. E, gitardan acayip çığlıklar çıkacak. O biraz üzücüydü. Özellikle ııı e, Kaçtı yıllardan? Sanırım 96'ıydı. Ee, müthiş bir albümü çıktı. Ee, Joe jo Satri yani isimli. Davulda ee, Monika işte ritim gitarda Andy Fairweather'ın, Buster Nathan East'in falan oldu. Ee, ben o albümün arkasından şöyle sıkı bir blues jazz e, soundlu turne bekliyordum. Gelmedi mesela. Üzülmüştüm o zaman. Neyse. E, deney yapmayı seven bir insan Joe sadece yani e, o albümden hemen sonra e, biraz daha teknoloji seviyesinin yüksek olduğu bir albüm çıkarttı. Ondan bir sonraki albümde Eric Cadio isimli e, Fransız bir prodüktörle birlikte stüdyoya kapanıp bir takım bilgisayarlar ve bir takım gitarlarla e, Engines of Creation isimli teknorak Rock diye sınıflandırabileceğimiz bir albüm çıkarttı. Ee, bütün enstrümanların Hakkıyla çalınmasını sapıkça savunan Bir adam olarak çok mesafeli Yaklaştığım bir albümdü bu Bilgisayar başına oturup albüm yapmak Her zaman tüylerimi diken diken etti Foto albümü yapmıyorsanız eğer Yani onda bile Alın bir makine bir stüdyoda ışıkların karşısına geçeyim ee, Gel gelelim Bu albümde Bir iki tane çok sağlam şarkı var Bu da onlardan biri İlginçtir onu çalıyoruz. Ee, evet yani kötü şarkı çalacak da halimiz yok şimdi. <gülüyor> çalalım mı? Bence çalalım. Sırası ee, gelmişken. Şarkının adını kendisine yakışır bir şekilde telaffuz edeyim diyorum. Yani slow and easy. Üzerine hiç lafı uzatmadan bir sonraki şarkıya geçmeyi daha uygun görüyorum. E, Deep Purple'ın 1969'da çıkarttığı Deep Purple albümünden bir La dinleyeceğiz. Dinlemeyelim mi? Benim de söyleyeceğim bir şeyler olabilir. Şu Peki. Te stüdyoyu terk ettim, tuvalete gittim, geldim diye hemen arkamdan tek başına program yapmaya girişmişsin. Hemen bir sonraki şarkıya geçmeye domuzlanmıştım ama yetiştin. Ha, ya. Peki. Bu bu şarkı hakkında benim söyleyeceğim çok şey var şarkı. Çok şey derken o kadar çok şey değil Daha çok az şey Peki şarkıdan sonra da söyleyebilirdik Koşmana gerek yoktu Buyur. Efendim Deep Purple'ın Deep Purple adlı albümünden La adlı parçayı dinleyeceğiz ee, Bu e, Deep Purple'ın Mark Bir tabir edilen ilk line-up'ından ee, Nick Simper ve Rod Evans var burada Daha England'lar, Roger Glover'lar David Cordell'ler işin içine girmemiş. Ee, benim e, bu Mark bir e, tayfasında daha üretilmiş en iyi şarkı olarak e, düşündüğüm parçadır. E, bu parçayı da e, sevgiyi ve umudu e, ekmeği suyu haline getirmiş çok özel bir insan için çalmak istiyorum. İsim vermiyor muyuz? Vermiyoruz. Zaten e, o çok özel insan bir adet olduğu için o Peki. da kendini bildiği için. Peki. O zaman Deep Purple'dan La dinliyorsun. dinliyoruz. The sun goes to bed. That's the time you raise your head. That's a lot, my Lailenia. Can't blame ya, Lailenia. ha dee la -di da Can your heart Get much sadder That your lot in life la Can't blame ya Oh la Run your head Spare. That's your lot life, Lelania Can't blame ya, oh Lelania Run your hands through your hair Paint your face, paint your face up with despair a lot in life Purple'dan LaLenya dinledik. Pek Sakin evet. playlistimizin son şarkısıydı. Şimdi e, sessizlikle ilgili aklıma yeni bir şey geldi. E, genellikle sessizlikle suskunluk e, birbirine karıştırılan iki kavram. E, i̇nsanlar suskun olduğu zaman tabii ki sessizlik oluyor. Ama bu aslında bir sessizlik değil. Sessizlik aslında e, hiçbir şeyin olmadığı bir an e, suskunluk ise birçok şeyin olduğu ama ortaya dökülmediği bir an. İkisinin arasında fark var. Sessizlik, huzur verici suskunluk değil. E, suskunluk bir seçim durumu tabii. Yani, e, bir tercih veya Zorla kabul edilen bir durum. Sessizlik öyle olmak zorunda diye Sessizlik tesadüfen de var olabilir. Evet. Peki. 9. E, bugünkü playlistte benim seçtiğim şarkılara bakıyorum da yani Serayı da herhalde kısmi enstrümantal sayabiliriz. Adam gibi sözü olan şarkı yok seçtiklerim arasında. Sırada yine çok uzun zamandır programda yer vermek istediğim ve çok sevdiğim, çok saygı duyduğum bir Piyanist var Ruben Gonzalez ee, Birçok dinleyici Kendisini Buenavista Social Club'dan Bilecek, yani Küba'nın yetiştirdiği En büyük müzisyenlerden bir tanesi Neredeyse 10 yıl olacak Kendisi aramızdan Ayrılalı ee, Böyle kısa Ve sıcacık bir şarkısı vardır Nuestra Canción diye ee, Bizim şarkımız Anlamında Şimdi o var sırada. Sevgilim Kuba adlı albümden. Kuba mi amor. Nuestra canción Ruben Gonzalez. Evet, çok kısa olmasından her zaman şikayet ettiğim bir şarkıdır. Ruben Gonzales, Nostran Kansan dinledik. Az ama öz. Dediniz. Az ama öz. Ama istiyorum ki bir 25 dakika daha sürsün. Ee, evdeyken genelde üst üste, üst üste dinlediğim bir şarkıydı. Sanırım son bir şarkıyla bitirmemiz gerekecek. Bir sonraki şarkıyı çalamayacağız çünkü bakıyorum 251 şarkıya bakıyorum. Evet. Veda evet. edip bu şarkıyla radyoyu terk edeceğiz. Evet. Askerlik dönemimden hatırladığım e, sevgili güzel insan e, Selim abimin e, o sıralar e, bu albüm üzerinde çalıştığı için e, sıkça dinlediğim ve bu albümdeki en sevdiğim şarkı olan şarkı e, lanetlenmiş omuzlar kargonun sevmek zor albümünden 1997 Evet lanetlenmiş omuzlarla müzik iki ayrıların sessizlik konulu ve 65 sıra numaralı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz umuyoruz ki Önümüzdeki hafta bu haftadan biraz daha güzel bir hafta olur Evet güzel günleri güzel günlere bir mavi bir yeşil iyi iyi akşamlar ...ayırılır. Ah, Hazırlayan ve sunanlar... ...Güray Oskay, Tanju ve Eren. <gülüyor> Katkıları için... ...Ipsos KMG'ye teşekkür ederiz.